Merhaba değerli dinleyenler, bu haftanın Yeşil Bülteni ile karşınızdayız. Yeşil Bülten'de bugün... Çanakkale'ye bir bakacağız. Çanakkale'ye döndüreceğiz mikrofonu. Çanakkale dediğimizde artık biliyorsunuz bir eşsiz doğayla birlikte peşi sıra madenleri de konuşmamız gerekiyor. O madenlerden biriyle başlayacağız. Şöyle genel tabloyu bir anlayıp öğrenmeye çalışacağız. İlk konuğumuz kim derseniz yayına hemen kendisini tanıtayım sizlere. Türker Savaş, Çanakkale Çevre Platformu Sözcüsü. Hoş geldiniz. Merhaba Türker Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı Köyü mevkiinde bir altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme meselesi var. Ciddi bir ağaç kıyımıyla karşı karşıya kalınma riski sebebiyle çokça konuda olduğu haberlere. Nedir son durum? Öncelikle biraz onu dinleyelim sizden bu Kirazlı Madeni ile ilgili. E maalesef e, kesinler hala devam ediyor. Yani elbette ki bu işte mevcut son e, hukuki durumda çet iptal davasını temiz edilmişti. Bu temiz e, lehimize sonuçlandı. Ancak tabii ki çet iptalini ifade etmediği için bu e, şirket başvurusunu yapıyor bu başvuruya göre elbette ki işte işte o şeyde Orman Bakanlığı da bununla ilgili gereklilikleri yerine getiriyor ama esas onların tabii ki bu hukuki son duruma bakıp e, oradaki ağaç katliamını bir kere durdurmaları gerekiyor. Çünkü Çetiptel davası kazanılması durumunda geriye dönüşü olmayacak bir zarara yol açmış olacaklar orada. Bu açık yani. Yani işte Orman Bakanlığı'nın ya da işte buradaki Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanıtı biz buradaki işleri şu şu şu şu mevzuata göre yaparız şeklinde bir yanıtı var onların. Ama o kadar kolay değil yani. Bir devlet kurumu dolayısıyla bu devlet kurumu olası kararın değişmesi durumuna göre bir kere oradaki ee, ağaç katliamını durdurması gerekiyor, ağaç kesiminin durdurması gerekiyor. Ee, yani şirket isteyebilir bu şirketi e, bu kısmı şirketi bağlamıyor gibi bir şey. Hı. Ne yazık ki zaten biz şirkete karşı e, bir dava e, açtık. E, şu anda da kesin karar onlar işte eski e, ilk aldıkları 50 hektarlık alan için aldıklarını şimdi kapasite artırın vesaireyle 600 hektara çıkardılar. buna dayanarak onlar Orman Bakanlığı'ndan Orman Bölge Çet süreci nasıl işledi Türker Bey? Gerekliliklerini yapın gibi bir şey diyorlar ama kesinlikle Orman Bölge Müdürlüğü'nün son gelişen durum karşısında durması gerekiyor. Çünkü hem Temmuz'dan döndü. Hem de temyize itiraz da itiraz şey, reddedildi. Hmm. Yani Temyize şirket itiraz etti ama o da reddedildi. Dolayısıyla dava tekrardan görülecek. Dava tekrardan görüleceği için de sonucu ne olacağı belli değil. Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğü'nün kesinlikle oradaki... E, ağaç e, kesimlerini durdurması. Peki Türker Bey şunu sormak isterim size. Yani şu anda e, nasıl neye dayanarak yapıyor şirket bu ağaç kesimlerini? Yani elinde bir çet gerekli değildir kararım var, ne var? E, ellerinde evet o karar var. Evet Türkiye'de Ellerinde o karar var. Türkiye'de işlemeyen çet süreçlerinden biri daha. Yani şöyle. Hı hı. O karar olsa da ellerinde eee Ruhsatları yok yalnız Yani valilikçe verilmiş Gayrisizliği işletme ruhsatı henüz yok Buna bizim de en büyük itiraz noktamız bu zaten Bu olmadığı halde Bu olmadığı halde şirketin Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurup Bölge Müdürlüğü'nün de şirketle yine Orada işlemler yapması Açıkça ...çaibeli bir durum diye düşünüyoruz yani. Evet. Hukuki bir durumda orada bir sıkıntı var. Çünkü işletme ruhsatı... ...yani mutlaka işletme ruhsatı alacakmış gibi... ...Orman Bölge Müdürlüğü'nün davranması başka türlü açıklanması gerekiyor herhalde. Yani orada orada anlaşılacak gibi değil bu durum tabii. Tabii yani. işletme ruhsatı almadan bu ağaç kesimleri durdurulmalı diyorsunuz. Türker Bey şunu da sormak isterim. Genelde böylesi maden projeleri ağaç kesimleriyle çok sık gündeme geliyor. Özellikle şu anda hani yıl dönümü içerisinde de olduğumuz Gezi Parkı isyanından beri hatta böyle bir ağaç kesimine dair toplumda bir hassasiyet olduğunu söylemek mümkün. Lakin bir de böylesi durumlarda bir başka faktör de orada yaşam alanları kaybetme riskiyle karşı karşıya olan köylüler yok olma tehlikesiyle ya da kullanılamaz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olan tarım arazilerinden bahsetmek de mümkün olabiliyor. Bir köye yakın da bir maden değil mi bu? Etrafında yaşam alanları da var maden projesini sanıyorum. Evet, bunun aslında bunun çok ötesinde bu. Çünkü Çanakkale kentine su sağlayan barajın havzasının üzerinde olan bir maden. Dolayısıyla e, i̇şletmeye geçtiği e, durumda e, doğrudan e, kentin suyunu tehdit edebilecek e, tehlikeler de barındırıyor yani sadece oradaki işte köy e, tarım toprakları oranın havası suyu vesairesi değil doğrudan e, kente yani Çanakkale merkezine su sağlayan barajı kirle, barajın kirlenmesine tehdidi var. Çünkü biliyorsunuz siyanürlü bir e, madencilik yapılacak orada. Dolayısıyla işte açık maden olacak, siyanürlü olacak. Bu madenlerden hem e, ağır metallerin, e, ağır metal teşkidi var. Hem de siyanür, siyanürün bu liç havuzlarından, toplanacak olan liç havuzlarından sızma olasılığı var. Bunların patlama o, e, riskleri var. Ki olmadı değil yani Farklı e, ülkelerde bu tip e, ne yazık ki kazalar zaman zaman oldu. Ve Dolayısıyla... Türkiye'de de yaşadık e, bunları biz tabii değil mi? çok büyük bir nüfusun aslında su kaynağını doğrudan tehdit ediyor. Dolaylı olarak birçok şeyi tehdit ediyor tabii ki. Oradaki e, işte flora'yı, faunayı, e, oradaki köylülerin e, tarım topraklarını vesairesini bunları tehdit ediyor. Ama... Asıl doğrudan da kentin e, su e, kaynağını tehdit ediyor. Evet yakında dönemde şahit olduğumuz mesela Kütahya'da bir gümüş e, madeninin atık kavuzunun taşması gibi bir meseleyi evet. e, hatırlıyoruz evet. örneğin değil mi? E, bu evet. açıdan koca evet. bir şehrin suyunu yani su havzasında diyorsunuz öyle mi? Yeraltı Kesinlikle. suları vesilesiyle yani taşınabilir üstüne, yani diyorsunuz toplama, oradaki bir sizin e, Su toplama havzası içerisinde yani oradan toplanan suların hepsi. E, açıksel Barajı'na geliyor. Şimdi ciddi bir muhalefet de var bu maden projelerine karşı. Takip edebildiğim kadarıyla benim Kaz Dağları'nda, Çanakkale'de, Balıkesir'de yani e, Kaz Dağları etrafında. E, bu e, tepkiler bir türlü e, sonuca varamıyor mu? Öyle bir durum mu var? Yani yetkililere ulaştıramıyor musunuz sesinizi Türker Bey? E, yani şöyle biz çok sayıda dava açtık. Bu davaların bir çoğu lehimize sonuçlandı sonuçlandı, e işte temizliğe gittiler. Yalnız giderek işte ne bileyim e, idari mahkemelerin yapısı değişti vesaire gide gide gire gide son açtığımız davalarda bir geriye e, e, yani aleyhimize bir durum oluşmaya başladı. Halbuki ilk davalarda hep öyleydi. Normalde bu davalar açılmasaydı ve biz o davaları o dönemlerde e, kazanmış olmasaydık birçok maden yani rusada almış e, aramur rusada almış maden e, e, işletmeye geçebilecek durumdaydı yani şöyle bir e, en azından diyoruz biz şu ana kadar işletmeye geçemediler yani şu ana kadar bundan on yıl önce işletmeye geçebilecek durumdayken bizim mücadelemizle şu ana kadar işletmeye geçebilmiş sadece sadece napsiki şahinli de bir tane Altın işletmesi var. Hı hı. Dolayısıyla bu bizim kazanımımız diyoruz ama son zamanlardaki işte bu e, davaların aleyhimize sonuçlanmasıyla ilgili anlaşılır bir durum değil tabii ki. Yani anlayabileceğimiz bir şey e, değil bu. E, biz aslında e, ekonomik anlamda da maden mi yoksa oradaki işte oradaki diğer başta tarımsal faaliyetler olmak üzere e, doğa dostu faaliyetler mi dediğinizde bunu ekonomik olarak da ortaya koyuyoruz ama e, bir yerlere gitmiyor anlamda, bu ses diyorsunuz yani bu akıl yürütme bir türlü e, kabul görmüyor Türkiye'de e, tabi bunun nedenlerini ayrıca tartışmak lazım sanıyorum o neden böyle siyasi e, nere, iradeye nereden, yansımıyor nereden, Nereden gerçekleşiyor bu? Onu tabii ki bilemiyoruz. Yani bizim dışımızda, bizim ulaşamadığımız yerlere muhtemelen şirket ulaşıyor. Evet. Ya da şirketler oluşuyor. İşleri yukarıdan, tepeden çözüyorlar. Diyorsunuz, hepsi buradakiler taşeronluğunu yapıyor. Evet. Bunların hepsi biliyorsunuz dışarıdan. Yani ustası şirketler yani, oralarda arama yapan şu anda ve işte altın maden ...faaliyetine geçmek isteyen şirketler. Evet yerli yabancı da fark etmez oranın doğasını evet. bir taraftan e, söküp attıktan sonra e, belki şu açıdan e, üzücü bir e, hani kendini bu topraklara ait hisseden bu topraklarla duygusal bir bağ kurabilmiş insanın bunu yapmamasını bekleriz en azından yerli bir şirketin belki bu anlamda bile e, başka bir boyut kazanıyor tabii ki iş çok teşekkür ediyoruz Türker savaş katkılarınız için. Çok. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı tanıdığınız için. Bunları anlatabildiğim için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Teşekkür ederim Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler. Türker Savaş'la... E... Birlikteydik az önce. Çevre platformundan Çanakkale Çevre Platformu sözcüsü Türker Savaş orada yaşananları anlattı. Ee, tabii konumuz e, Kirazlı mevkiindeki bir e, maden. Altın ve gümüş madeninin kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesi. Ama Çanakkale'de bir değil pek çok maden projesiyle ilgili e, mücadeleyi sürdürüyor oradaki yaşam savunucuları. Yaşam savunucularına bazı sivil toplum örgütü ve demokratik kitle örgütlerinden de yardımlar destekler geliyor. Onlardan biri de e, tarım orman iş. Tarım orman işin genel başkanı Şükrü Durmuş telefon attığımızda şimdi de Merhaba hoş geldiniz Şükrü Bey. Merhabalar efendim. Şimdi bir böyle üstünden konuştuk Kirazlı'daki sorunları neden Kirazlı madenine karşı çıktığını orada yaşayan insanların maden yerine nelerin tercih edilmesinden yana olduklarını oradaki yerel halkın taleplerini Çanakkale'nin suyunu etkileyebilecek boyutta yani bir şehrin suyunu etkileyebilecek boyutta riskleri barındıran bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini anlattı bizlere Türker Savaş. Siz de gittiniz gördüğünüz yerinde bir teknik gezi yaptınız yakın zamanda oraya. Evet. Neler gördünüz Nedir sizin açınızdan oradaki problemler efendim? E, sayın Zırif öncelikle bu programı yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. E, bir konuyu açıklığa kavuşturmam gerekir. E, Tarım Orman İstendikası sadece bu mücadelelere katkı sunan değil, tam da bu mücadelelerin içinde olan bir örgüttür. Olmak da zorundadır. <gülüyor> Çünkü sendikamızın kongre kararı vardır. Yani e, sendikal mücadelenin, emek mücadelesinin ekolojik mücadeleyle birlikte yürütülmesi Bizim kongremizin aldığı karardır. Buna paralel olarak da üyesi olduğumuz internasyonal örgüt, dünya İnşaat ve ağaç işçileri enternasyoneli BVI'nin da Afrika'daki kongresinde alınan karar gereğidir bizim yürüttüğümüz mücadele. Hı hı. Bir diğer yanı da artık bizim daha rahat nefes alabilme, yaşanabilir bir ülkede yaşayabilme arzumuzdur bu mücadelenin içinde olma gerekçemiz. Buradaki sorun şu, sayın başkan öncesini özetledi. Ee, biz e, bu tür doğayı katleden, özellikle de ormanları katleden e, şirketlere hukuksuzluklara karşı e, Türkiye'nin her yerindeki mücadelelere bizzat katılıyoruz. Yani Cerrah altın madenine karşı, yine Yeşil Yol projesine karşı. Yine e, Burdur-Gönü Sarı'daki krom madenine karşı ve en son e, daha öncesi de var Çanakkale bölgesinde biliyorsunuz. Alarko inşaatın e, başlattığı daha sonra hileyle Cengiz ve Alarko'nun ortaklığına dönüşen e, Karabiga'daki termik santrale karşı mücadele. Şimdi ise buradaki belki dünyanın ikinci büyük maden şirketi olacak e, altın madeni e, işletmesi olan Kirazı'daki madene karşı mücadele yürütüyoruz. O kadar büyük Biz bir hale de, gelecek öyle mi Şükrü Bey? Yani bu planlanan planlanan artış ve zenginleştirme tesisiyle birlikte çok devasa bir boyuta ulaşacak maden devasa diyorsunuz. Devasa bir boyut ve burada korkunç bir hile yapılıyor. Yani esasen 0,99 hektar alan için yani 1 hektar bile olmayan alan için ön izin istenmiş, izin alınmış, izin alınan yer terk edilmiş daha devasa zenginleştirme adı altında. Bir projeyle e, 3600 ekrağa kadar ulaşacak alana dönüştürülmüş. Bu yargı kararı zenginleştirme chat raporunu iptal etmesine rağmen ne yazık ki burada ağaç katliamı devam ediyor. Burada durum bize bildirilince bir diğer yanı e, ben Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışamıyım hala. Fiilen çalışıyorum. 40 yıldır da bu kurumda çalışıyorum. Hani biz doğaya sahip çıkma e, arzusunun dışında bir de alanımız, çalışma alanımız yani 40 yıldır ekmek yediğimiz alanın giderek tahrip olması da bizi direkt ilgilendiriyor. Biz geçmişte diğer madenlere karşı yürüttüğümüz projelerde yeni bir yöntem keşfettik. O da şu, yargıya müdahil olurken ya da dava açarken somut veriler üzerinden hareket etmeyi yeyledik. Yani bu yapılan tesisin ya da burada işletilecek olan altın madeninin gerekçen doğasına Yeraltı sularına, su kaynaklarına, tarımına, e, hayvancılığına, doğal yaşam alanlarına, e, ekosisteme olan etkilerini somut belgelere dayandırmak için farklı bir yöntem. Bu da şudur, bilim insanlarını bu işin içine kata, yani üniversiteden akademik bilgisi olan akademisyenlerimizi, hocalarımızı, yine Türk Mühendis Odalar Bildiğine bağlı alanla ilgili mühendis odalarını, Yine Barolar Birliği'ni ve Türk Tabipler Birliği'ni e, içine katan bir zaten bir merkezi platformda oluşturduk sendikamız e, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği ve tüm ofislerin oluşan bu platform yerel ölçekte de e, bu tür madenlere karşı ya da şirketlere karşı mücadeleyi birlikte yürütüyor. Bizim oluşturduğumuz e, yaklaşık 20 kişilik teknik heyet içinde yine dediğim gibi. E, tüm o bağlı orman mühendisleri odası, ziraat mühendisleri odası, çevre mühendisleri odası, kimya mühendisleri odası, harita mühendisleri odası hı hı. E, gibi odaların yanı sıra e, Tüm o bağlı şey, Türk, Türk Tabipler Birliği, Birliği var bağlı. ve Türkiye Barolar evet. Birliği var. Bir de sanıyorum Çanakkale üzerinde Çanakkale'de de şansı diyelim belediye de e, değil mi sizinle birlikte? Belediye bu konu. zaten ilk davayı belediye açmış. Belediye hı hı. oldukça iyi çalışma yürütüyor bu konuda sağ olsunlar destek veriyor zaten. Esas bu belediyenin işi öncelikle, tabii ki bizlerin de işi. Bu anlamıyla teknik bir heyet çalışma yürüttü. Oldukça da iyi bir çalışmaydı. E, alanın uzmanı e, arkadaşlarımız kendi gözlemlerini yaparak bunu bir rapor haline dönüştürdüler. E, muhtemelen bugün ya da yarın bize ulaştıracak. Bunu biz e, yine Barolar Birliği'nin önderliğindeki buradaki hukuk komisyonu tekrar dava biletçesini uyarlayacak raporu ve Çanakkale Belediyesi'nin açmış olduğu davaya müdahil olunmuş olacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, günlerde yine bu raporla birlikte Çanakkale'ye gideceğiz. Ee, Adliyeye giderek müdahil dilekçemizi vereceğiz ve burada yürütülen hukuki mücadeleye de sendik olarak hakkıda bulunacağız ama sadece hukuki mücadele değil fiili mücadele de gerekir. Çünkü Türkiye'deki hukuk sisteminin nasıl işlediğini bizi dinleyenler çok iyi biliyor. Bu anlamıyla İşi sadece hukuk hukuku beklersek eğer biliyorsunuz birçok kez bununla karşılaştık. Hep söylenir gecikken adalet adalet değildir diye. Bu anlamıyla da. Ee, işin fiili olaraktan mücadelesinin yürütülmesi gerekir. Şükrü Bey, geçtiğimiz haftalarda e, konuk da aldık biz Yeşil Bülten'de. Yetmişe e, e evet. yakın e, doğa çevre mücadelesi veren grup bir araya geldiler, bir ekoloji birliği oluşturdular. Evet. Anladığım kadarıyla sizin bu e, TMOPLA, TTB ile Türkiye Barolar Birliği ile bu bir araya gelişiniz evet. de buna benzer, değil mi? Alanın uzmanlarının böyle bir omuz omuza gelişi gibi tabii, yorumlanabilir. Tabii Bunu giderek zaten, e, daha da genişletmeyi. Tüm çevre örgütleriyle birlikte. Hatta bu sadece e, bu ülke sınırları içerisinde kalmaması gerekir. İzlediniz mi bilmiyorum. Özellikle bizim Cerrah Tepe'ye yönelik yürüttüğümüz bir kampanya dünya ölçeğinde imza kampanyasına dönüşmüştü. Hatta biz orada bir e, metin yazmıştık. Bu metin üç dilde biz onu e, ulaştırmıştık yurt dışına. İngiltere'nin Londra e, şehrinde gönüllü olarak işçi hakları ile ilgili Mücadele yürüten bir site var. Biz o labor start diye. Biz oraya iletmiştik. Üç dilde metni iletmiştik ama orada on dile gönüllü olarak çevrildi Ve kısa sürede 200 bine aşkın e, kınama metni Türkiye'ye geldi. Evet. Başka Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Orman Su İşleri Bakanlığına ve Cengiz İnşaat'a kınama metni. Yani hiç adını bile duymadığımız birçok e, dünya ülkesinden. Bizim gibi düşünen yani yaşam alanlarına sahip çıkan insanlar e, duyarlılığını gösterdi ve destek oldu. Bu anlamıyla şimdi ormanlara biz baktığımızda maalesef biliyorsunuz e, ülkeyi yönetenler tam da kapitalist bir gözle bakıyor. Hani biz o ormanlara baktığımızda yeşilin her tonuna farklı bakarız. İçimiz ferahlar ama onlar sadece doların yeşili gözüyle bakar. Şükrü Bey bir şey sorabilir miyim bu arada? Çok kısa araya gireceğim çünkü bir beş dakikamız var konuşmak istediğim bir evet. mesele de var. Çünkü e, sizin evet. bu yaptığınız işi belki dinleyenlerimizin de daha iyi kavraması adına siz e, orman müdürlüğünde memuriyet yapıyorsunuz ve zaten orman müdürlüğü evet. çalışanlarından müteşekkil bir sendikasınız. Siz de o sendikanın evet. genel başkanısınız. Yani evet. bir taraftan bürokrasinin içinde de olan hala içinde kalan insanların e, doğayı yaşamı korumak için verdiği bir mücadeleyi de güzel bir örneksiniz bence bu anlamda. Geçtiğimiz günlerde evet. bir siyah çelenk bıraktınız değil mi? Ee, Çanakkale'de evet. bölge evet. müdürlüğüne e, ya da il müdürlüğüne bıraktınız sanıyorum. Bölge müdürlüğü. Bölge yani. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü. Orman bölge. Orman evet. bölge. Neden, neden yaptınız böyle bir eylem? Belki onu da ee, anlatmak, paylaşmak şu, istersiniz. Bizimle. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yani bölge müdürlüklerinin kurulma amacı, yani orman kurumlarının kurulmuş amacı şudur. Var olan ormanların korunması ve geliştirilmesidir. Eğer o, o, o kurumları yönetenler bu temel ilkede yani anayasanın 169 ve 170. maddelerinin onlara yüklediği sorumlulukların dışında ormanların amaç dışı kullanımına ya da yok olmasına yönelik bir işleyişin içinde olursa görevi kötüye kullanır ve bu kuruma ihanet etmiş olur. Yani ormancılığın bir geleneksel ahlakı vardır. Biz bu kurumda çalışırken ben 40 yıldır bu kurumda çalışan biriyim. Bu kurumda çalışırken kurumun iş yaptırdığı özel kişilerle, özel kurumlarla yani müteahhitlerle bir turizm ya bir seyahat ilişkisi ya da bir yemek organizasyonu, bir tatil ilişkisi gibi ilişki içinde olmayız. Bu kurum tarafından hoş karşılanmaz. Neden? Farklı ilişkiler yani çıkar ilişkisi gelişebilir düşüncesi vardır. Ama burada çok acı bir olay yaşandı özellikle Çanakkale halkı ve Türkiye'nin birçok duyarlı insanı. Bu Çanakkale bugün Türkiye'nin en güzel kentlerinden bir kent bir kenttir. Özellikle Çanakkale ilinin toplam alanının %56'sı ormandır ve halkın büyük bir çoğunluğu orman işçiliğiyle yaşamını yürütürdü AKP'ye gelene kadar. Ama AKP'nin giderek orman işçiliğini orman köylüsünün elinden alarak ticarileştirmesi ve giderek birçok orman alanının amaç dışı kullanımına yönelik uygulamaları işleyişi değiştirdi. Şimdi burada yargı kararını yok sayan bir kurum söz konusu. Orman Bölgün Müdürlüğü Çanakkale. Yargı kararına rağmen oradaki ağaç kesim işlemi hızla devam ediyor. Biz kendilerine bunu hem şifayı hem de yargı yoluyla, tehlikat yoluyla, durdurmaları gerektiğini, yargı kararının olduğunu, yaptıkları işin suç olduğunu söyledik. Çünkü onların anayasal görevi, yani 169. anayasanın 169. maddesi gereği ormanların korunmasından sorumlu kişiler. Ama tam bu tartışmaların yaşandığı dönemde ilgili maden şirketleri, iki şirket zannediyorum, Altın Madeni Sahipleri Derneği'nin aracılığıyla, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve beraberindeki 10 kişilik teknik heyet. Bunlar ikisi işletme müdürü, hı hı. ikisi şube müdürü, beşi de işletme şefi olmak üzere toplam 10 kişiyi Doğu ve Güneydoğu illerine turistik geziye çıkarttılar. Bu şu anlama gelir Utku Bey. Yani size rağmen biz devleti işgal ettik anlamına gelir ve kurumu yönetenler işgalciden yana taraf olmuş anlamına gelir. Evet. Bu Şükrü anlamıyla Bey. gerçekten... Bu kurum 180 yıllık geçmişi vardır Orman Genel Müdürlüğü'nün. Böyle bir zül yaşanmamıştır. Şükrü Bey, söylediğiniz... Yediğim, kurumun önüne ne yazık ki siyah çelenk bırakmak zorunda kaldı. Evet, söylediğiniz altının acı... çizilmesi gereken bir nokta gerçekten. Ee, evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ee, şimdi yayın süremizin sonuna geldik. Ee, konuşmaya, ben bunları tartışmaya ediyorum. devam Ama edeceğiz eminim. E, bu Sağ olun. Bu ol. mücadele burada bitmeyecek. Bu mücadele daha da genişletilerek sürdürülecek. Türkiye'nin her yerine bu saldırılar var ne yazık ki. Evet. İkimiz kolay değil ama bu yanlışa karşı git durmaya devam edecek. Kolaylıklar efendim. Çok teşekkür ediyoruz Şükürdürmüş. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Son olarak Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş telefon attığıyla yayınımıza katıldı. Telefon attı vesilesiyle. Son, son olarak vurguladığı nokta çok kritikti. Bana kalırsa altını çizmekte fayda var. Orman Bölge Müdürlüğü'nden bürokratların maden şirketleri aracılığıyla tatillere gitmesi, böylesi kendilerine yararlar sağlaması kabul edilebilir bir şey değildi. Gittik bölge müdürlüğünün önüne silah, çelek bıraktık diyor Şükrü durmuş. Bu noktayı da e, atlamadan vurgulamış olalım muhakkak ki sizlere. Bu haftaki yeşil bültenin sonuna geliyoruz. Ben Utku Zırh, teknik masada Ömer Şahin sizlere ulaştırdık bugünkü yeşil bülteni. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.